Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu yüzden sen onların elçiye indirileni dinlediklerinde, tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ve onların, ey Rabbimiz, inandık, bizi de gerçeğe tanıklık edenlerle birlikte yaz. Hem Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umarken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin inanmayalım dediklerini işitirsin. Böyle söylemelerine karşılık Allah da onlara içinde sürekli olarak kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetler verecektir. İşte bu iyilik yapanların ödülüdür. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar ve cehennem halkı olacaklardır. Ey inananlar! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri haram saymayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin. Siz kendisine inanmış olduğunuz Allah'tan sakının. Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı değil, fakat kendinizi bilerek bağladığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu doyurmak veya onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Kim bunları bulamazsa, 3 gün oruç tutar. İşte bunlar, yemin ettiğinizde, yeminlerinizi bozmanın kefaretidir. Ancak siz yine de yeminlerinizi tutun. Allah şükretmeniz için ayetlerini size böylece açıklamaktadır. Ey inananlar! Şarap, kumar, tanrılar adına dikilen taşlar ve fal oklarıyla gelecek hakkında kehanette bulunmak ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki Kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar sayesinde aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. O halde bütün bunlardan vazgeçeceksiniz değil mi? Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin ve karşı gelmekten sakının. Bununla birlikte eğer yüz çevirecek olursanız, Bilinki elçimize düşen sadece açıkça bildirmektir. İnananlara ve iyi işler yapanlara Allah'tan korktukları, inanarak iyi işler yaptıkları, Allah'tan korkup inanmaya devam ettikleri, yine Allah'tan korktukları ve iyi işler yapmayı sürdürdükleri sürece daha önce yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Çünkü Allah iyi iş yapanları sever. Ey inananlar! Ant olsun ki Allah, kimsenin görmediği yerde, kimin kendisinden korktuğunu ortaya çıkarmak için, ellerinizle ve oklarınızla ulaşabileceğiniz bir av hayvanıyla sizi deneyecektir. O halde kim bundan sonra sınırı aşacak olursa, kendisi için can yakıcı bir azap vardır. Ey inananlar! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Bununla birlikte içinizden kim onu isteyerek öldürecek olursa, öldürdüğünün denge olan bir hayvan cezası vardır ki, bu, ya içinizden iki adaletli kişinin belirleyeceği, Kabeye gönderilecek bir kurban veya yoksulları doyurmaktan ibaret olan bir kefaret ya da buna denk olacak şekilde oruç tutmaktır. Bu ceza, ihramlının işlediği suçun karşılığını tatması içindir. Allah geçmişte yapılanları affetmiştir. Ancak kim bu suça yeniden dönecek olursa, Allah onu cezalandırır. Çünkü Allah, çok güçlü olan, öcj alandır. Hem sizin, hem de yolcuların yararlanması için denizde avlanmak ve onu yemek size helal kılınmıştır. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz sürece size haram kılınmıştır o halde huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Allah, saygın ev olan Kâbe'yi, saygın ayı, haç kurbanını ve gerdanlıklı kurbanları insanlar için bir sembol kılmıştır. Bu, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve dolayısıyla Allah'ın her şeyi çok iyi bilen olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olan, hem de çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Elçiye düşen, sadece bildirmekten ibarettir. Allah ise açığa vurduğunuzda, gizlediğinizde bilmektedir. De ki, pis olan ile temiz ve güzel olan, pis olanın çokluğu hoşuna gitse de, yine bir olmaz. O halde ey akıl sahipleri, Kurtuluşa ermeniz için Allah'tan korkun. Ey inananlar, size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken soru soracak olursanız size açıklanır. Haklarında açıklama bulunmayanları ise Allah affetmiştir. Allah çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır. Sizden önceki bir toplumda bu tür sorular sormuş Ama çok geçmeden onları inkar eder olmuştu. Allah, bahire, sahibe, vasile ve ham ile ilgili hiçbir düzenleme yapmamıştır. Ancak inkar edenler, bunları Allah'ın emrettiğini söyleyerek, Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Onlara, Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde, Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter demektedirler. Ama ya ataları hiçbir şey bilememiş ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? Ey inananlar! Siz sadece kendinizden sorumlusunuz. Doğru yoldan sapan kimse, siz doğru yolda olduğunuz sürece size hiçbir zarar veremez. Sonunda hepinizin dönüşü Allah'ıdır. O, o zaman size yapmış olduklarınızı bildirecektir. Ey inananlar! Sizden birinize ölüm geldiğinde, vasiyet ederken, içinizden iki adaletli kişi tanıklık etsin, ya da yolculuktaysanız ve başınıza da ölüm musibeti gelmişse, sizin dışınızdan iki kişi tanıklık etsin. Eğer onlardan kuşkulanacak olursanız, kendilerinin namazdan sonra tutarak yemin ettirin. Onlar şöyle desinler. Yakınımız içinde olsa, yeminimizi hiçbir menfaat karşılığında satmayacağız. Allah adına yaptığımız tanıklığı gizlemeyeceğiz. Çünkü aksi takdirde günahkarlardan oluruz. Eğer bu iki tanığın günahı gerektiren bir şey yaptıkları ortaya çıkarsa, aleyhlerine suç işlenen mirasçılardan tanıklığa daha layık olan iki kişi, öncekilerin yerine geçer ve alırlar. Bizim tanıklığımız onların tanıklığından daha doğrudur. Çünkü biz hiç kimsenin hakkına saldırmadık, yoksa biz de haksızlık edenlerden oluruz diyerek Allah'a yemin ederler. Bu, tanıklığı gereği gibi yapmalarını veya yeminlerinin başkalarının yeminleriyle reddedilmesinden korkmalarını sağlamak için en iyi yoldur. O halde Allah'tan korkun ve dinleyin. Çünkü Allah, yoldan çıkmış bir toplumu doğru yola ulaştırmaz Allah elçileri bir araya toplayacağı gün size ne cevap verildi diyecektir onlar da bizim bir bilgimiz yoktur çünkü gizlileri ancak sen bilebilirsin diyerek karşılık vereceklerdir Allah İsa'ya şöyle diyecektir ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla Hani seni kutsal ruhla desteklemiştim de, Beşikte ve olgunken insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, içine üflüyordun da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü, alaca hastalığı olanı da yine benim iznimle iyileştiriyordun ölüleri iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun İsrailoğulların da senden savmıştım. Hani sen onlara açık deliller getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişti. Hani havarilere, bana ve elçime inanın diye vahyettiğimde onlar, inandık, o halde sen de kendimizi sana teslim ettiğimize tanık ol diyerek karşılık vermişlerdi. O vakit havariler, Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir sofra indirebilir mi? diye sormuşlardı. O ise, Eğer gerçekten Allah'a inananlardansanız, Allah'tan korkun diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine onlar, Biz o sofradan yemeği Kalplerimizin huzur bulmasını, Senin bize doğruyu söylediğini bilmeyi, ve buna tanık olanlardan olmayı istiyoruz demişlerdi. Bu istek üzerine Meryem oğlu İsa şöyle dedi, Ey Rabbimiz olan Allah'ımız, bize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah şöyle dedi, ben onu size indireceğim, ancak bundan sonra içinizden kim inkar edecek olursa, bilsin ki ben onu, bu dünyada hiç kimseye vermediğim bir azapla cezalandırırım. Ve yine Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakıp, beni ve annemi iki ilah edinin demiştin diye sorduğunda, İsa diyecek ki, seni tenzih ederim, Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer söylemiş olsaydım, kuşkusuz sen bunu bilirdin. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Hiç kuşku yok ki, gizlileri yalnız sen bilebilirsin. Ben onlara sadece, senin bana onlara söylememi istediğin, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin sözünü söyledim. İçlerinde bulunduğum sürece onları gözledim. Ama canımı aldığımda artık onları gözleyen sen oldun. Çünkü sen her şeye çok iyi tanık olansın. Eğer onları azap edecek olursan, kuşkusuz onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlayacak olursan, kuşkusuz ki sen çok güçlü, çok bilgi olansın. Allah şöyle diyecek. Bugün, doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte en büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O, her şeye gücü yetendir. Enam Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. Öyleyken inkar edenler, hala Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da size bir ecel takdir eden O'dur. Sonra O'nun katında belirlenmiş olan bir ecel daha vardır. Durum buyken yine de kuşkulanıyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi ve açığınızı bilir. Ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. İşte bu yüzden gerçek kendilerine geldiğinde onu da yalanladılar. Ama alay konusu ettikleri şeyin ne anlama geldiğini yakında anlayacaklardır. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi bilmiyorlar mı? Biz onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanları vermiş, üzerlerine gökten bol yağmur indirmiş ve ırmakları altlarından akar duruma getirmiştik. Sonra onları günahları nedeniyle yok etmiş ve arkalarından da başka bir nesil var etmiştik. Biz sana, kağıt üzerinde yazılı bir kitap indirmiş olsaydık ve onlar da ona elleriyle dokunmuş olsalardı, yine de o inkarcılar... ''Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir.'' derlerdi. Onlar, ''Ona bir melek indirilmeli değil miydi?'' demektedirler. Eğer bir melek indirmiş olsaydık, o zaman iş bitirilmiş olur, artık kendilerine hiç fırsat verilmezdi. Eğer biz melekten elçi yapmış olsaydık, onu da insan şekline sokacak ve böylece içine düşmüş oldukları kuşkuya Bu kez onları biz düşürmüş olacaktık. Senden önce de elçiler alay konusu yapılmıştı. Ama onlardan alay edenleri, alay konusu ettikleri şey çepeçevre kuşatıp yok etmişti. De ki, yeryüzünde dolaşın ve yalanlayanların başlarına neler geldiğini bir görün. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, sevgiyi kendine ilke edinen Allah'ındır. Ant olsun ki O, sizi hakkında hiçbir kuşku bulunmayan bir günde bir araya getirecektir. Ama kendilerini ziyana sokanlar inanmazlar. Gece ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen fakat kendisi beslenmeyen Allah dışında bir koruyucu mu edineyim? De ki, bana kendini Allah'a teslim edenlerden ilki olmam ve Allah'a ortak koşanlardan olmamamı söylendi. De ki, eğer Rabbime karşı gelecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım. O gün kim azaptan kurtulursa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte, açık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratacak olursa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir iyilik verirse, onu da kimse engelleyemez. Çünkü O, her şeye gücü yetendir. Kullarının üstünde egemen olan O'dur. O çok bilge olan, her şeyden, çok iyi haberdar olandır. De ki, tanıklık bakımından kimin tanıklığı daha önemlidir? De ki, Allah benimle sizin aranızda tanıktır. Bu Kur'an, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için bana vahyolunmuştur. Yoksa siz, Allah'la birlikte başka tanrıların bulunduğuna mı tanıklık ediyorsunuz? De ki, ben buna tanıklık etmem. De ki, o ancak bir olan ilahdır Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanımaktadırlar. Kendilerini ziyana sokanlara gelince, işte onlar inanmazlar. Allah hakkında yalan uydurandan, Ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç kuşku yok ki, zalimler kurtuluşa eremezler. Onların hepsini bir araya getireceğimiz gün, Allah'a ortak koşanlara, Tanrı saydığınız ortaklarınız nerede diye soracağız. O zaman onların sözü, Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki, biz ona ortak koşanlardan değildik, Demekten başka bir şey olmayacaktır. Böylece nasıl kendilerini yalanlamış olduklarına Ve uydurmuş oldukları tanrıların kendilerinden Nasıl uzaklaşacaklarına bir bak. Onların içinde seni dinler görünenler de vardır. Ancak biz anlamalarına engel olmak için Kalplerinin üstüne perdeler Ve kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Öyle ki onlar hangi mucizeyi görürlerse görsünler, yine de inanmazlar. Bu yüzden o inkar edenler, sana geldiklerinde, bu Kur'an, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Böylece onlar, hem başkalarını Kur'an'a inanmaktan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Onlar, farkında olmadan kendilerini yok ediyorlar. Sen onların ateşin karşısında bekletilecekleri ve yazık keşke dünyaya yeniden döndürülseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve inananlardan olsaydık diyecekleri zaman onları bir görebilseydin. Hayır onlar bu sözleri geçmişte gizlemekte oldukları kötülükleri yüzlerine vurulacağı için söyleyeceklerdir. Onlar yeniden dünyaya gönderilecek olsalar, kendilerine yasaklanmış olan işleri yine yaparlardı. Çünkü onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, hayat ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Biz yeniden diriltilecek de değiliz, demektedirler. Sen onların Rableri karşısında durdurulacakları ve onun kendilerine, bu ahiret hayatı gerçek değil mi, diye soruca onların da Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyerek karşılık verecekleri ve bunun üzerine onun da onlara öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın diyeceği zamanda onları bir görebilseydin Kıyamet günü ansızın gelinceye kadar Allah'la karşılaşmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğrayanlardır Çünkü onlar o gün Günahlarını sırtlarına yüklenerek, ''Dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize.'' diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri şeyler ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret hayatı ise sakınanlar için kesinlikle daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? Onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Ama onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar. Ama o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki onlar senden önce de nice elçileri yalanlamışlardı. Ama onlar Allah'ın yardımı kendilerine gelene kadar yalanlamalarına ve eziyete uğramalarına karşı sabretmişler, sonunda yardımımız onlara gelmişti. Çünkü Allah'ın verdiği sözü değiştirecek bir güç yoktur. Hiç kuşkusuz o elçilerin kimi haberleri sana da ulaşmıştır. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, haydi sen de onları inandıracak bir mucizeyi getirebilmen için yerin dibine inebileceğin bir delik ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven bulabileceksen, böyle bir mucizeyi getir. Ancak Allah dilemiş olsaydı, onların hepsini doğru yolu üzerinde toplardı. O halde sakın bilmeyenlerden olma. Çağrına ancak, içtenlikle dinleyenler cevap verirler. Manen ölmüş olanlara gelince, onları ancak Allah diriltebilir, sonra onlar ona döndürüleceklerdir. Onlar, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? demektedirler. De ki, Allah'ın bir mucize indirmeye elbette ki gücü yeter. Ancak onların çoğu bunu bilmez. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı ve gökyüzünde kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer topluluk oluşturmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar sonunda Rableri huzurunda toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. Eğer doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Eğer size Allah'ın azabı gelecek ya da kıyamet saati gelip çatacak olsa, o anda Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Hayır, elbette ki yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kaldırılmasını istediğiniz belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Biz senden önceki toplumlara da elçiler göndermiş ve onları alçak gönüllü olmaları için darlığa ve hastalığa uğratmıştık. Keşke onlar kendilerine azabımız geldiğinde alçak gönüllü olabilselerdi. Aksine kalpleri katılaşmıştı. Çünkü şeytan, yapmakta olduklarını onlara güzel göstermişti. Biz uyarıldıkları hususları unuttuklarında, onlara bütün hayır kapılarını açmıştık. Ancak onlar kendilerine verilen nimetler sayesinde şımardıkları bir sırada, onları ansızın yakalayıvermiştik. işte onlar o zaman bütün ümitlerini yitirmişlerdi. Böylece, Zulmeden toplumun arkası kesilmiş oldu. Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. De ki, söyleyin bana, eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör edecek ve kalplerinizi de mühürleyecek olsa, bu duyularınızı size Allah'tan başka kim geri verebilir? Bizim ayetlerimizi onlara nasıl açıkladığımıza, Sonra da onların nasıl yüz çevirdiklerine bir bak. Yine de ki, söyleyeyim bana, Allah'ın azabı size ansızın ya da açıkça gelecek olsa, zulmeden bu toplumdan başkası mı yok olur? Biz elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Artık kim inanır ve durumunu düzeltecek olursa, iyi bilsin ki onlara korku olmayacaktır ve onlar, üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar yapmakta oldukları kötülükler yüzünden azaba uğrayacaklardır. De ki, ben size yanımda Allah'ın hazineleri olduğunu söylemiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size melek olduğumu da söylemiyorum. Ben ancak bana vah yolunana uyuyorum. De ki, Hiç görmeyenle gören bir olur mu? O halde hala düşünmeyecek misiniz? Sen, Rableri huzurunda toplanmaktan korkanları Kur'an'la, kendileri için ondan başka ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı olmadığı konusunda uyar. Belki sakınırlar. Sabah akşam Rablerinin hoşnutluğunu isteyerek ona yalvaranları yanından kovma. Çünkü ne onların hesabından sana bir şey, Ne de senin hesabından onlara bir şey vardır. Eğer onları yanından kovacak olursan, zulmedenlerden olursun. İşte biz onları, Allah'ın aramızdan kendilerine lütufta bulunduğu kimseler bunlar mı demeleri için birbirleriyle denemekteyiz. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Ayetlerimize inananlar sana geldiklerinde onlara şöyle de. Size selam olsun. Rabbiniz sevgiyi kendine ilke edinmiştir. Şu halde kim bilmeden bir kötülük yaptıktan sonra tevbe edecek ve gidişini düzeltecek olursa, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İşte biz, suçluların izledikleri yolun iyice belli olması için ayetlerimizi böylece açıklamaktayız. De ki, Sizin Allah dışında çağırdıklarınıza tapmak bana yasaklanmıştır. De ki, ben sizin tutkularınıza asla uymam. Aksi halde sapıtmış olurum ve doğru yolda gidenlerden olamam. De ki, ben Rabbimden gelmiş olan apaçık bir kanıt üzerindeyim. Ancak siz onu yalanlamış bulunmaktasınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap da benim elimde değildir. Bu konuda karar vermek ancak gerçeğe göre karar veren Allah'a aittir. Çünkü O karar verenlerin en iyisidir. De ki, eğer gelmesini istediğiniz azap benim elimde olmuş olsaydı, benimle sizin aranızda olan bu iş çok çabuk sonuçlanmış olurdu. Allah zulmedenleri en iyi bilendir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır.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 ve sonra da belirlenmiş olan ecelin tamamlanması için gündüzleri sizi dirilten O'dur. Sonunda dönüşünüz O'na olacaktır. O zaman O, yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kulları üzerinde egemen olandır. O, sizi gözetlemek üzere size melekler gönderir. Sonunda birinize ölüm gelince, Elçilerimiz O'nun canını alırlar ve bunda hiçbir eksiklik yapmazlar. Sonra da kendilerinin gerçek sığınağı olan Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm vermek yalnız O'na aittir. Dikkat edin! Hüküm ancak O'nundur. O hesap görenlerin en hızlısıdır. De ki, Karada ve denizde bir tehlikeyle karşılaştığınız ve bundan kurtulmak için Allah'a alçak gönüllülükle ve içinizden, eğer bizi bu tehlikeden kurtaracak olursan, andolsun ki sana şükredenlerden olacağız diyerek yalvarmakta olduğunuz bir sırada, sizi bu felaketten kim kurtarabilir? De ki, sizi bundan ve her türlü sıkıntıdan ancak Allah kurtarabilir. Buna rağmen siz yine de çok geçmeden ona ortak koşarsınız. De ki, üstünüzden veya ayaklarınızın altından size azap göndermeye ya da kafalarınızı karıştırıp sizi çeşitli fırkalara ayırmaya ve böylece size birbirinizin şiddetini tattırmaya gücü yeten sadece O'dur. Anlamaları için onlara ayetlerimizi nasıl açıkladığımıza bir bak. Senin toplumun Kur'an gerçek olduğu halde onu yalanladı. De ki, ben sizin davranışlarınızdan sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında anlayacaksınız. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Bununla birlikte eğer şeytan sana unutturacak olursa, hatırlar hatırlamaz, bu zulmedici toplumla oturmanı sürdürme. Allah'tan korkanlar, onlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ama sakınırlar diye bu bir hatırlatmadır. Bu dünya hayatına aldandıkları için, dinlerini bir oyun ve eğlence konusu yapanları kendi hallerine bırak. Hiç kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmamasını, Kendisi için Allah'tan başka bir koruyucu ve hiçbir aracı bulunmadığını Kur'an ile hatırlat. O, azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse, kendisinden alınmaz. Kazandıkları şey yüzünden helake uğratılanlar, işte bunlardır. İnkar ettiklerinden dolayı, onlar için kızgın bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. De ki, biz, biz, Allah dışında bize ne bir yarar ve ne de bir zarar verebilecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra, ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye döndürülüp, şeytanların saptırıp şaşkın bir halde çölde bıraktıkları, arkadaşlarınınsa bize gel diye doğru yola çağırdıkları kimse gibi mi olalım? De ki, Allah'ın gösterdiği yol, hiç kuşkusuz doğru yolun ta kendisidir. Bize, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmamız emredilmiştir. Namazı kılın, Allah'a karşı gelmekten sakının, huzurunda toplanacağınız O'dur. Gökleri ve yeri gerçekle yaradan O'dur. Ol dediği gün, olu verir. Onun sözü gerçektir. Sura üfürüleceği günde hükümranlık ancak O'nundur. O gizliği ve açığı bilendir. O çok bilge olan, her şeyden çok iyi haber alandır. Bir zamanlar İbrahim, babası Azer'e, sen putları tanrı mı ediniyorsun, doğrusu ben seni ve toplumunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Biz kesin olarak inananlardan olması için, İbrahim'e göklerin ve yerin hükümranlığını gösteriyorduk. İbrahim gece olduğunda bir yıldız görmüş ve ona, bu benim Rabbimdir demişti. Ancak yıldız batınca da, ben batanları sevmem demişti. Ayı doğarken görünce bu sefer de, bu benim Rabbimdir demişti. Ancak ay da batınca, andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse, sapıklığa düşenlerden olacağım demişti. Güneşi doğarken görünce de, ''İşte bu benim Rabbimdir, çünkü bu onlardan daha büyüktür.'' demişti. Ancak güneş de batınca, ''Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koşmakta olduklarınızdan uzağım. Ben yüzümü hanif olarak gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.'' demişti. O zaman kavmi onunla tartışmaya girişmişti. Bunun üzerine O, onlara şöyle demişti. ''Şimdi siz beni doğru yola ulaştıran Allah olduğu halde, hâlâ benimle O'nun hakkında tartışacak mısınız? Ben, O'na koştuğunuz ortaklardan korkmuyorum. Çünkü onlar, Rabbim dilemedikçe bana hiçbir kötülük yapamazlar. Rabbim, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?'' Hem siz Allah'ın size karşı kendilerine hiçbir güç indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken, ben niçin Allah'a ortak koştuğunuz bu şeylerden korkayım? Buna göre bu iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Cevabını biliyorsanız söyleyin bakalım. İnananlara ve zulmederek imanlarını karartmayanlara gelince, işte güvende olanlar bunlardır. Çünkü bunlar, doğru yola ulaşmış olanlardır. İşte bunlar bizim kavmine karşı kullanması için İbrahim'e vermiş olduğumuz muhakeme tarzıdır. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Kuşkusuz senin Rabbin çok bilge olan, çok iyi bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u vermiş ve her birini doğru yola ulaştırmıştık. Daha önce Nuh'u doğru yola ulaştırdığımız gibi, onun soyundan gelen Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da doğru yola ulaştırmıştık. İşte biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da doğru yola ulaştırmıştık. Çünkü onlardan her biri iyilerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da doğru yola ulaştırmış ve onlardan her birini diğer bütün insanlardan üstün kılmıştık. Yine onların atalarından, soylarından bir bölümünü de üstün kılmıştık. Onları seçkin kıldık ve kendilerini doğru yola ulaştırdık. İşte bu yol Allah'ın doğru yoludur. Ona seçilmiş kullarından dilediğini ulaştırır. Eğer onlar da Allah'a ortak koşmuş olsalardı, yapmış oldukları ameller boşa giderdi. Bunlar, kendilerine kitap, bilgelik ve peygamberlik vermiş olduğumuz kimselerdir. Eğer bunlar bu gerçekleri inkar edecek olurlarsa, yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte onlar, Allah'ın doğru yola ulaştırmış olduğu kimselerdir. Öyleyse sen de onların yoluna uy. De ki, ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Çünkü bu, bütün insanlar için bir uyarıdan başka bir şey değildir. Onlar, Allah insana hiçbir şey indirmemiştir demekle, Allah'ı gereğe gibi tanımadıklarını ortaya koymuşlardır. De ki, Öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve yol gösterici olarak getirdiği, sizinse insanlara göstermek üzere sayfalar halinde düzenlediğiniz ama çoğunu da gizlediğiniz ve içinde sizin de atalarınızın da bilmedikleri şeylerin size öğretildiği kitabı kim indirdi? Sen, onu indirenin Allah olduğunu söyle ve sonra da onları kendi başlarına bırak ki bataklıklarında oyalana dursunlar. Bu da kendinden öncekileri doğrulayıcı, şehirlerin anası Mekke ve çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Bu yüzden ahirete inananlar ona da inanırlar ve namazlarına devam ederler. Allah hakkında yalan uydurandan veya kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde bana da vahyolundu diyenden, ve ben de Allah'ın indirdiği gibi bir kitap indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? Bu zalimlerin can çekişecekleri ve meleklerin de onlara ellerini uzatarak, canlarınızı verin bakalım. Allah hakkında gerçeği söylemediğiniz ve onun ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için, bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız diyecekleri zaman, hallerini bir görebilsen Hiç kuşkusuz sizi ilk yarattığımız gibi yine tek olarak bize geldiniz. Size verdiğimiz şeyleri arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları sandığınız aracılarınızı da şimdi sizinle birlikte göremiyoruz. Andolsun ki artık dünya ile ilgili bütün bağlarınız kopmuş ve aracı olacaklarını iddia ettikleriniz de sizi terk etmiştir. Hiç kuşkusuz Allah, dâneyi ve çekirdeği yaran, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Nasıl olur da ondan yüz çevirirsiniz? Gecenin karanlığını yarıp, sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı da hesap ölçüsü kılmıştır. Bu çok güçlü olan, Ve çok iyi bilen Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye, Sizin için yıldızları yaratmıştır. Kuşkusuz biz, Bilen bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Sizi tek bir nefisten yaratan O'dur. O, her biriniz için, Dünyada bir kalma yeri ve bir dinlenme yeri belirlemiştir. Gerçekten biz, anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Biz onunla her türlü bitkiyi bitirdik. O bitkiden bir filiz çıkardık, ondan da birbirine benzer ve benzemez şekilde üst üste binmiş daneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri yetiştirdik. O halde meyve verirken, ve olgunlaştığında her birinin meyvesine bir bakın. Koşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Onlar cinleri, Allah onları yarattığı halde Allah'a ortak koşmuşlar ve bilmeden ona oğullar ve kızlar yakıştırmışlardı. Ancak Allah onların bu nitelemelerinden uzaktır. O, oğullar Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Nasıl olur da eşi olmadığı, her şeyi o yarattığı ve her şeyi çok iyi bilen o olduğu halde onun bir oğlu olabilir. İşte bu, kendisinden başka ilah olmayan, her şeyin yaratıcısı ve Rabbiniz olan Allah'tır. O halde ona ibadet edin. Çünkü o, her şeyi yönetendir. Gözler onu göremez. Oysa o bütün gözleri idrak eder. O latiftir, haberdar olandır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Artık kim gerçeği görürse kendi lehine, kim de gerçeği görmezlikten gelirse bu da kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Böylece biz ayetleri geniş olarak açıklıyoruz ki, onlar, sen ders almışsın desinler, biz de anlayan bir toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım. Rabbinden sana vah yolunana uy. Ondan başka ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan uzak dur. Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni, Onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onların vekili de değilsin. Onların Allah'ın dışında taptıklarına sövmeyin ki, onlar da düşmanlıklarından dolayı bilmeyerek Allah'a sövmesinler. Biz her topluma yaptıkları işleri güzel göstermişizdir. Sonunda onların dönüşleri Rablerine olacaktır. O zaman Rableri onlara yaptıklarını bildirecektir. Onlar, kendilerine bir mucize geldiği takdirde, ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. De ki, kuşkusuz mucizeler sadece Allah katındadır. Ama siz, onlara mucize gelse bile, onların yine de inanmayacaklarını nereden bileceksiniz? Bu yüzden biz, onların tıpkı ilk keresinde inanmadıkları gibi, Yine kalplerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları taşkınlıkları içinde bocalar bir durumda bırakırız.